pazar günü okunacak dualar. Evrad, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar, bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi halife kılıyorsun, dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğiniz şeyi,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 Derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kün,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 ''Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır.'' diyorlar. ''De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa, o onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.'' ''Müşrikler, Allah çocuk edindi.'' dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Onun çocuğa ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa onundur.'' Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Resulüm de ki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Onlar, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de erkek çocuklar kendilerinin oluyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, Muhammed kulunu, Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir. Son derece yücedir ve uludur. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.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 gündüzün etrafında, iki ucunda da tesbih et ki, sen Allah'tan hoşnut dolasın, Allah da senden. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Rahman olan Allah, melekleri evlat edindi, dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis melekler, lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir görüngede yüzmektedirler. Zünnûnu da, Yunus'u da zikret. O, öfkeli bir halde geçip gitmişti,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 Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini öğrenmiş, bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Onlar, seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular, ve helâki hak eden bir kavim oldular, derler. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. Oraya geldiğinde şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kalınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Haydi, siz akşama ulaştığınızda, akşam ve yatsı vaktinde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Allah, o yüce varlıktır ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır. Sonra O, hayatınızı sona erdirecek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 Bu ayet okununca secde edilir. Melekler de, sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil sensin, belki onlar cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanmıştı, diyecekler. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz de O'na döneceksiniz. Allah, onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih ederiz. Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamdolsun. Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O tek ve kahhar olan Allah'tır. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudreteliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmü olunmuş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun denilmiştir. Arşa yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar, melekler, rablerini hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler. Müminlerin de bağışlanmalarını isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru derler. Resulüm, şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam, sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Eğer insanlar büyüklük tasarlarsa bilsinler ki, Rabbinin yanında bulunan melekler, hiç usanmadan gece gündüz onu tesbih ederler. Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak. Melekler de Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ki böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince Rabbinizin nimetini anarak ''Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik.'' diyesiniz. ''Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.'' demelisiniz. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların basıplandırmalarından yücedir, münezzehtir. Ta ki, ''Ey müminler! Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, Resulüne yardım edesiniz.'' Ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Veya onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zamanda Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da onu tesbih et. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunan her şeyi Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, Hakimdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Cehennem ile cennet ehli bir olmaz, cennet ehli isteklerine erişenlerdir. Eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki, ondan başka Tanrı yoktur. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O esirgiyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir Tanrı yoktur. O mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, niyete kavuşturandır, gözetip koruyandır,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 Mülk O'nundur, hamd O'nadır, O her şeye kadirdir. İçlerinden en makul olana şöyle dedi. Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim? Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz kendi kendimize yazık etmişiz dediler. Ve O gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir. O halde Ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et. Gecenin bir kısmında O'na secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yaratıp düzene koyan Yüce Rabbinin adını tesbih ve takdis et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et